Bismillah, elhamdülillahi vahdeh ve ala men ba'de Muhterem Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet'in akaydı, inancı ile ilgili ses kaydının ikincisidir bu kayıt. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Allah Subhanehu ve Taala'nın dönüş gününde isimlendirilen kıyamet gününde kulların arasını ayırmak için yani iyi ile kötüyü ortaya koymak için geleceğine biz inanırız. Şöyle ki Fecir suresi 21, 22 ve 23. ayetlerde buyrulduğu üzere Kella iza dükketil erdu dekken dekka Hayır, yeryüzü parça parça döküldüğü zaman Ve ca'a rabbuka veli melekü safhan safha Senin Rabbin geldiği ve melekler de saf saf dizildiği zaman her şey ortaya çıkacak Ve cii'e yevme izin bi cehenneme yevme izin yetezekkerul insan ve enna zikra o gün cehennem getirilir. İnsan yapıp ettiklerini hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ne faydası var? Buyuruyor Rabbimiz Teala. Biz gene inanırız ki Boruç suresi 16. ayette bildirildiği gibi Allahu Teala fi'alul lima yurid. Dilediği şeyleri mutlaka yapandır. Allahu Teala'nın iradesi iki kısımdır biz böyle inanırız. Birincisi kevni iradedir. İkincisi şer'i iradedir. Kevni irade, Allah'ın Azze ve Celle'nin bu iradeyle istemiş olduğu şey mutlaka vuku bulur. İstediğinin sevdiği bir şey olmasına gerekmez. Kevni irade, Bakara suresi 253. ayette belirtildiği gibi bir şeyin olmasını dilemesi manasındadır. Allahü Teala'nın olmasını istediği her şey kevni irade kapsamına girer. Bakın bunun örneği Bakara suresi 253. ayet demiştik. Ölebşaa Allah meqte teliu. Şayet Allah dileseydi onlar savaşmazlardı. Öyle ki nallah yef alimayurid. Lakin Allah dilediğini yapandır. Bir de Hud suresi 34. ayette şöyle buyurmakta. Allahu Teala. Belayenfa ukum in erat en ensahalekum. İn kana Allah yurid ey yogbiyekum. Rabbinize dönün. Eğer Allah sizi azdırmak istiyorsa ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. Çünkü o sizin Rabbinizdir ve ona döndürüleceksiniz. Allahu Teala dilediğini yapar. Bu dilediğini, istediğini yapması onun kevni iradesi kapsamındadır. İradesinin ikinci kısmı şer'i iradeydi. Bu ise kullarının yapmalarını istediği şeylerdir onda da irade edilen, murad edilen şeyin mutlaka olması gerekmez. Fakat burada irade edilen, istenen şey muhakkak Allah'ın sevip istediği, razı olduğu şeydir. Hete tekim Nisa suresinde Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Allahu yuri eytub aleykum. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Dileyen tevbe eder. Diyen etmez. Bizler Allah'ın kevni ve şer'i iradesinin hikmetine tabi olduğuna, kevni iradesiyle olmasını istediği ya da şer'i iradesiyle kullarından yapmalarını istediği her şeyi biz hikmetini bilsek de bilmesek de aklımız onu kavramaktan aciz kalsa da bir hikmete binaen istediğine inanırız. Yani onun her dilemesi, şer'i olarak her iradesi bir hikmete binaendir. Bunu ifade ederiz. Tiniz suresinde 8. ayette buyuruyor ki Allah-u Teala Eley Allah hüküm verenden en iyi hüküm vereni en üstünü değil midir? öyledir şüphesiz. Maide suresi 50. ayette de buyurur ki ve men ahsinu Allah hukmel ni kavmi yuqinun yakinen kesin inanan bir kavim için hükümlü Allah'tan daha güzel hükmü Allah'tan daha güzel kim vardır ki? her şer'i iradesinde ve kevni iradesinde bir hikmet ve adalet vardır şüphesiz. Biz Allahu Teala'nın dostlarının sevdiğine, dostlarının da onu sevdiğine inanırız. Alimran i Miran suresi 31. ayette buyurur ki "Kul اِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki, şayet siz Allah'ı seviyorsanız, bana ittiba edin, uyun ki Allah da sizi sevsin. Maide suresi 54. ayet Fesefayetilna bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbuna Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever ve onlar da Allah'ı severler. Gene Alimran i İmran suresinin 146. ayetinde Allah yuhibbu sabirin buyuruyor Allah Teala. Yani Allah sabredenleri sever. Bir başka ayette Hucurat suresi 9. ayet ve aksi tu inna Allah muksatin. Sizler adaletle davranın. Şüphesiz ki Allah adaletle davrananları sever buyuruyor. Bir başka ayette yine Bakara suresi 195. ayette Ve ahsinu. Sizler iyilik eden ihsanda bulunun. İnne Allahe yuhibbul muhsinîn. Şüphesiz ki Allah muhsinleri, iyilik yapanları sever buyurmakta. Allah kullarından, evliya diye dediği dostlarını ve bu sıfatlarla sıfatlanan muhsinleri, sabredenleri, Resulüne tabi olan kullarını sever. Bizler Allahu Teala'nın emrettiği söz ve fiillerden razı olduğuna inanırız. Ve sakladığı fiiller ve sözleri de çirkin gördüğüne, kerih gördüğüne inanırız. Buyuruyor ki Allahu Teala Zümer Suresi 7. ayette İn tekfuru fe inna Allah gün ankum ve la yerdali ibadihil kufr ve in teşkuru yerdahu lekum. Eğer siz inkar ederseniz şüphesiz ki Allah size muhtaç değildir. O kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz Allah sizin için ondan razı olur. Gene Tevbe suresi 46. ayette de şöyle buyurmakta. وَلَاكِنْ كَرِحَ اللّٰهُمْ بِآثَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُدُومِ عَلْقَا عِد۪ينَ Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri bıraktı. Onlara kadın ve çocuklar gibi oturanlarla beraber oturun denildi. allah Teala'nın iman edip salih amel işleyenlerden razı olduğuna yani hoşnut olduğuna da inanırız. Bakın Beyne suresi 8. ayette uyarıyor ki Radıyallahu anhum ve radu anhu zalike limen haşiye Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuş, razı olmuşlardır. İşte bunların hepsi Rabbinden korkan, yani haşyet duyan kimseler içindir. Ve bizler gene kardeşlerim Allah'ın kafirlere ve başkalarından gazabın hak edenlere öfkelendiğine, yani hiddetlendiğine inanırız. Bununla ilgili olarak da Fetih Suresi'nde 6. ayette buyuruyor ki Allahu Teala u ne اَذَّان۪ينَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْ Allah hakkında kötü zanda bulunanlara Allah azap etmiştir. اَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْئِيْ o kötülük dairesi onların aleyhine olsun. Yani Müslümanlar için hep durdukları bir kötülük çemberi onların başına gelsin. Ve kadiballah aleyhim ve anhum Allah onlara gazap etmiş, öfkelenmiş ve onlara lanetlemiştir. Nahil suresi 106. ayette ise velakin men şeraha bil küfr sadran fe aleyhim gadabun minallah ve lahum azabun azim buyuruyor Allah Teala. Lakin her kim küfre göğsünü açarsa yani kalbini kafirle açarsa işte onların aleyhine Allah'tan bir gazap vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Buyuruyor Rabbimiz Sebalik ve Teala. Dolayısıyla o kafirlere ve gazabı gerektirecek işleri yapanlara gazap etmekte, öfkelenmektedir. Gene bizler Allahu u Teala'nın celal ve ikram ile nitelenen vecihi yani yüzü olduğuna inanırız. Rahman suresinde geldiği gibi ve yabqa vechu rabbike zul celal vel ikram. Ancak Rabbinin celal ve ikram sahibi veci yüzü baki kalacaktır buyuruyor Allahu Teala ve vecihinin yüzünü celal ve ikram ile sıfatlıyor. Allahu Teala'nın kerem ve azamet ile nitelenmiş iki eli olduğuna da inanırız biz. Buyuruyor ki Allahu Teala maide Suresat 64. ayette beli daha humipsu tatani yum fi gukeifeyeşa. Allah'ın iki eli de açıktır, dilediği gibi infak eder. Herkese Zümer Suresat 67. ayette de şöyle buyurmakta: Ve ma kaderullah hakkı kadri ve onlar <gülüyor> Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Ve el erdo jimeyan kabdutuh yu ve kıyamet günü arız, yeryüzü hepten toptan bütünüyle onun kabzasında avucundadır ve sema ve'tü metfiyatun bi yemini aynı zamanda yine kıyamet günü bütün gökler de onun sağ durulmuş olacaktır. Subhanehu ve teala amma yuşrikun Omüş ortak koşmalarından da münezzeh ve yücedir uzaktır. Allahu Teala'nın aynı şekilde iki tane hakiki gerçek gözü olduğuna inanırız. Nitekim Allahu Teala Hud suresinde şöyle buyurmakta: Vesna'i'l fulke bi'ayunina ve rahina. Sen o gemiyi gözlerimizin önünde ve vahimiz uyarınca yap. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu manada şöyle buyurmaktadır. Müslim'in sahihinde, Ahmet bin Hammel'in müstedinde, İbn Mace'nin sünnü'nünde Ebu Musa el-İşari Radiyallahu Anh'tan gelen bir hadiste Allah'ın perdesi nurdur. O'nu bir açı verse yüzünün nurları yarattıklarından gözünün ulaştığı her şeyi yakar. Yani Allahu Teala'nın kendisine yakışır celal ve izzet saygı Rabbimize uygun iki tane gözü vardır. Ehli Sünnet alimleri Allah Teala'nın iki gözü olduğu hususunda icma etmişlerdir. Bunu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in Buhari ve Müslüm'de gelen bir hadiste Deccal hakkındaki şu hadiste teyit etmektedir. Muhakkak ki Deccal'in tek gözü körüdür. Ki o gözde başka rivayetlerde sağ gözü olarak ifade edilir. Sağ gözü kördür. Yani ağver diye ifade edilen şaşıdır. Hadisin devamı ancak Rabbinizin bir gözü kör değildir. O ağver değildir. Evet Rabbimiz Tebarek ve Teala'nın iki gözü olduğu hususunda ehl-i sünnet cemaat alimleri icma etmişlerdir. Gene bizler inanırız, iman ederiz ki لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ En'am suresi 103. ayette belirtildiği gibi. Gözler Allah'ı idrak edip kavrayamaz. Fakat o bütün gözleri idrak eder. O latiftir yani her şeyi en ince detayıyla bilendir. Ve habirdir her şeyden haberdar olandır. Bizler gene kardeşlerim aynı şekilde mümin kimselerin kıyamet günü Rabbini göreceğine inanırız. Kıyamet suresi 22 ve 23. ayetlerde buyurur ki Allahu Teala ucu hu ye O gün yüzler vardır ki ışıl ışıl parlar. İla Rabbi hey nazira. Çünkü onlar Rablerine bakarlar. Yani Rablerini görürler. Bu yüzden onların yüzleri parıl parıl parlamaktadır. Hakeza bizler Allahu Teala'nın sıfatlarının kemali yani mükemmelliği sebebiyle bir benzerinin olmadan inanırız. Şura suresine geldiği gibi لَيْسَ كَمِثْ لِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّم۪يُ وَلِبَص۪يرٌ Onun bir benzeri. Hiçbir şey yoktur. Ve o semiodir, iştendir, basirdir, görendir. Bizler inanırız ki hayatının ve kayyumiyetinin hay ve kayyum oluşunun yani mali yani tam oluşu sebebiyle لَا تَأْخُذُهُ سِنَتُوْ وَلَا نَوْمُ Bakara suresine geldiği gibi onu ne bir uyuklama tutar ne de bir uyku tutar. O hiçbir an uyuklamaz ve uyumaz. Bizler gene kardeşlerim inanırız ki allah Teala'nın adaleti tam oluşu sebebiyle kimseye zulmetmez. İşleri gözetleyip kontrol etmesi ve her şeyi kuşatması da kamil tam oluşu itibariyle kullarının işlerinden de gafil olmaz. Adildir ve gözetleyip kontrol etmesi, ihat etmesi cihetinden de kulların işlerinden gafil değildir. Gene bizler kardeşlerim, Allah'ın ilim ve kudretinin kemali gereği göklerde ve yerde hiçbir şeyin onu aciz bırakamayacağına, çaresiz bırakamayacağına inanırız. Yasin suresinde 82. ayette geldiği gibi اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَالَ شَيْءًا اَيَّقُولَ لَهُ كُمْ فَيَكُونَ O herhangi bir şey İradet dinini istediğinde onun yaptığı şey sadece ol demektir. O da derhal verir. Evet gene kardeşlerim bizler Rabbimiz Tebaraka ve Teala'nın kuvvetinin kemali, mükemmelliği gereği Allah'a herhangi bir yorgunluk ve bitkinliğin çökmediğine, yorgunluk ve bitkinlik duymadığına inanırız. Gaffur suresinde 38. ayette geldiği gibi buyurur ki Velakat halaknas semavat vel arda ve ma beynehuma fi İyamio ve Muhammed Senamilugu, yemin olsun ki bizler gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık da bize hiçbir yorgunluk ulaşmadı, dokunmadı. Bizler kardeşlerim Allahü Teala'nın kendisi hakkında veya Rasulü Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın da Allahü Teala hakkında varlığını bildirip ispat ettiği Allah'a ait güzel isimlerin ve yüce sıfatların hepsine olduğu gibi inanırız. Fakat bu inanış esnasında iki büyük tehlike söz konusudur. Bu iki büyük tehlikeye düşmekten de uzak dururuz. Birinci tehlike Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının temsil edilmesi yani benzetilmesidir. Kişi kalbiyle veya diliyle Allah'ın sıfatları, yaratılmışların sıfatları gibidir derse veya inanırsa bu temsildir. Biz bu tehlikeden uzak dururuz. İkinci tehlike ise tekyiftir. Yani keyfiyetlendirme nitelemedir. O da Allahu Teala'nın sıfatları şu şekildedir veya bu şekildedir diye kalbiyle veya diliyle inanması veya söylemesidir. Biz bundan uzak duruyoruz. Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin buraya kadar bahsettiğimiz sıfatları mahlukun sıfatlarına benzemez ve onun sıfatları aklında herhangi bir nitelemede bulunulmaz. Bildirildiği şekilde iman edilir. Hakkında söz söylenmez. Kardeşlerim Allahu Teala'nın kendisi hakkında veya Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Allah hakkında ederek, reddederek kabul etmediği Allah'ın isim ve sıfatlarına dair her şeyi biz de edip kabul etmeyiz. Çünkü bu nefiyi reddetme onun zıttının mükemmelliğini ispat eder. Allah ve Resulü'nün hakkında bir şey söylemeyip susmuş oldukları konularda ise biz de susarız konuşmayız. İşte bizler kardeşlerim bu yol üzere bir önceki ses kaydında belirttiğimiz ve bugünkü ses kaydında şimdi daha da belirttiğimiz yol üzere yürümeyi terk edilmesi asla caiz olmayan bir farz olarak görmekteyiz. Çünkü Allah'ın kendisi hakkında ispat ettiği veya nefyedip reddettiği şeyler bizzat kendisinin kendisi hakkındaki bildirdiği haberlerdir. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala kendisini en iyi bilen, sözü en doğru ve en güzel olandır kullarının ise onu ilmi yönden kuşatıp kavramaları mümkün değildir. Dolayısıyla allah Teala'nın beyan ettiği ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem'in Rabbimiz hakkındaki beyan ettiği hususları kuşatıp kavramaya veya benzetmeye veya nitelendirmeye dair çabalar boşnadır. Çünkü bu asla mümkün olmayacak bir kuşatıp kavrama kısmına girer. Bu duruma biz asla girmez, düşmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala hakkında ispat ettiği veya nef yedip reddettiği şeylere gelince, onlar da gene bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimiz hakkında bildirdiği haberlerdir. Ki o heva ve hevesinden konuşmaz, onun konuşması da vahiyden ibarettir. Nitekim Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem de tüm insanlar içerisinde Rabbimizi en iyi bilen, en güzel öğüt veren, en doğru, en açık ve güzel konuşandır. Allah Teala ve Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sözlerinde tam bir ilim, tam bir doğruluk ve tam bir açıklık vardır. Onun için bu sözleri reddetmenin veya kabulünü tereddüt etmenin veya tevil etmenin veya iptal etmenin hiçbir gerekçesi asla yoktur olamaz. La quylu qabili ha da Estağfirullah Azim'li ve lekum vele sahibi elmetmenin. Subhaneke Allahu Rabbek eşhadu en la ilaha illa افرد دعانا الحمد لله رب العالمين